ve mutsaddikin ve mutsaddikat, ve saimin ve saimat, ve hafizin furuşum ve hafizat, ve zâkilin Allah'a kâtheran Allahu ve Bu ayette Müslüman e, erkek, Müslüman kadın, mümin erkek, mümin kadın kimdir diye sorulabilecek bir soruyu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 reyyan isimli kapısından girecekler Hadisi şerifini de bu şekilde anlamamız gerekiyor ki bu hadis-i şerifler arkadaşlar Bukhari'de, Müslim'de ve diğer hadis-i şerif kitaplarında var ve belki de sadece aklımda kalan 20'ye yakın hadis-i şerif var reyyan kapısıyla alakalı farklı rivayetleriyle beraber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 Diye açtı mı ağzını işte buyur kulum sözünü içine kadar sindirebilir o mümin. Böyle bir e, pozisyon neyi gerektiriyor? Yani oruçlunun bu kadar güçlü dua hakkının bulunduğu bir saatte sofraya oturup e, insanlar e, işte şu yemek nasıl oldu, bu yemek nasıl oldu diye konuşacak yerde oturup e, mümin insan tipi olarak ecir deposu olan orucu,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 Onun sevabı boşalmıyor tabi. Ahmet, Mehmet'i iftara davet etti. Doyurdu. Mehmet de oruçtan 10 sevap almıştı. 10 sevapta da Ahmet alıyor. Neden? Çünkü hadis-i şerif, Tirmizi'nin ve yine İbn-i Mace'nin rivayet ettiği sahih hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir oruçluyu iftar ettiren o oruçlunun kazandığı sevabın aynısını kazanır buyuruyor. Ee, Ramazan ve oruç terbiyesi gündeme geldikçe sık sık bunu e, konuşacağız. Ama özellikle vurguluyorum. Bu zenginlerin birbirlerini şımartmaları, force atmalarına teşvik değildir. Ramazan günü orucu,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 Bir insan öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibi. Ama hata ile insan öldürene Allah ne buyuruyor? فَمَنْ Yani kefaret olarak e, diyet verme imkanı veya da köle azat etme imkanı bulmayanlar فَمَنْ Kim bulamazsa bu imkanları fasiyamu, شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن iki ay ard arda oruç tutsun. Tövbeten min Allah Bu da Allah'ın tövbenizi kabulüdür. وَكَانَ Allahu Aliman حَك۪يمًا Nisa suresinin 92. ayeti kaza, kaza ile bir insan öldürüyorsun ki bir insan öldürdün O اَحْيَهَا فَكَ اَنَّمَا اَحْيَنَّا سَ جَمِيعًا Bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibi olduğuna göre bir insanı öldüren de bütün insanlığın kökünü kurutmuş kadar büyük suç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 bu bu usululuk, bunun anlamı yok diğer hususlarıyla beraber devam edeceğiz inşallah elhamdülillah rabbil alamin